Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuklarından dolayı inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Barınakları da cehennemdir. Zalimlerin kalacakları yer ne kötüdür.